Aziz Nesin aramızda. Hazırlayan Nesin Yayın Evi. Sunanlar Emine Özacar ve Ali Hanca. Açık Radyo dinleyenleri merhaba. Ee, geçen hafta Nesin Yayın Evi'nden yeni bir hediye paketi çıktı. Bu paketin adı Aziz Nesin'den sıra dışı. İlklerle dolu bir Aziz Nesin seti. İçinde ilk kez yayımlanan kitaplar, CD'ler, yıllar ötesinden gelen resimli romanlar, hiç yayımlanmamış fotoğraflarla dolu albüm kitap ve 2013 Nesin Duvar Takvimi var. Kısaca söz edelim. Sporcu Milletiz ve Selam adlı kitapta Aziz Nesin'in spora geniş bir çerçeveden bakan, keyifli ve şaşırtıcı saptamalarla dolu yorumları, anı ve öyküleri bulunuyor. Seçilmiş satırlar, Aziz Nesin'in bütün kitapları taranarak. insan ve toplum üzerine aforizma değerindeki sözlerinin derlenmesiyle oluşturulan bir kitap. Gömü arayan adam da Alinisin babası Aziz yaşam öyküsünü yine onun ağzından anlatıyor. Kitapta Aziz çeşitli yapıtlarına dağılmış hayatıyla ilgili bilgiler ustaca kurgulanarak bir bütünlük içinde sunuluyor. Nesin Vakfı Duvar Takvimi, 2013 yılı takvimi, takvimin ön sayfası bir bakışta zaman bilgisini gösteriyor. Takvimin o günü, Aziz Nesin'in o gün yaptıkları hakkında bilgi veriyor. Unutulmaya yüz tutan halk takvim bilgileri bulunuyor. Arka sayfalarında da Aziz Nesin öyküleri yer alıyor. Metinleri Aziz Nesin tarafından yazılmış iki karikatür kitabı var. Bilmem ne adasının çizeri Nehar Tüblek, Berber Nanoş'un çizeri Yalçın Çetin. Akıntıya karşı Aziz Nesin belgeseli, Sinegöz Film Atölyesi tarafından hazırlanmış, Aziz Nesin'i farklı bakışlardan ve farklı hikayelerle anlatan 46 dakikalık bir film. Şiirin Tam zamandır adlı CD, 1990 yılında Aziz Nesin'in kendi sesinden şiirleridir. Müzikleri Nurettin Özşüce'ye ait. Daha fazla bilgi için Nesin Yayın internet sitesi ziyaret edilebilir. Şimdi bu şiirleri dinliyoruz ve haftaya görüşmek üzere neşeli günler diliyoruz. İstek Bitki olacaksam Çayır çimen olayım Aman baldıran değil Yol altında kalacaksam Gelin arabaları geçsin üstümden Çelik paletler değil Üstümde çocuklar koşusun, Ne kaçan ne kovalayan Askerler değil Kerpiç yapacaksanız beni Okullarda kullanın Cezaevlerinde değil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 Göremeyeceğimiz günler için dövüştük, kavgamızın şiir olması bundan Atları gazetelere bile geçmedi bizimkilerin, bir haberlik değerleri bile yoktu ölenlerin Ancak haber olabildiler, yakalandılar, yargılandılar, tutuklandılar Buza yazmadık yazımızı yine de, alın telimiz de kanımız da, coğrafyaya kazdık acımızı Ki açsın diye güller, parmağımızın değdiği her yerden Eğirip karanlıklarını zindanların, iplik iplik ışıklar yarattık. Duvarların taşlarında öğüttük umutsuzluğu, yepyeni umutlar ürettik. Yetmiş kez öldürülsek yine yedi verendik. Ummadık, beklemedik kendimize bir şey, ne bu dünyadan ne ötekinden. Zamanın örsünde döve döve, tava gelsin diye güzel yarınlar, ki yaşamadan gördüğümüz, ki bin kez aldatılsak yine de inandığımız... En uzaktakine bile elimizi uzattık. Düşlerimize yaklaştık, geldik, gittik, bilinmedik öyle bir coşucuk saçtık. Zenaat. Benim zanaatım yaşamak dolu dolu derin derin Benim zanaatım sevmek gizli gizli için için Benim zanaatım yazmak yaprak yaprak halkım için Benim zanaatım kavga ekmek için barış için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 Babam Abdülaziz Efendi, yaşamınca bir gömü aradı. Sanki gömmüş gibi kendi, yerini başkası bilmezdi. Bulamadan aradığını, 83'ünde tükendi. Gömü arayıcılar soyundan gelirim. Kimimiz altın arar, kimimiz sevi. Hepimizin gönlünde o düşlemevi. Bulamayacağımı bilirim. O olmayanı ararım. Babam gibi bulamadan ölürüm. Türümüz tükeniyor gittikçe oğlum... Sürdür ata armağanı kalıtımızı, kurutma bu has damarı insan soyundan. Olmasa da ara düşleyip bir gömü yaşamak aramaktır içindeki gömüyü. Gölgeler Toplumu Gün gelir her şeyini yitirir insan En sonra da gölgesini Ama şu kara kalabalık Daha ölmeden yitirmiş gölgesini Bundan bile kötüsü var İşte yaşadığımız bu dönem Yitirmiş insanlarını gölgeler Olmayan insanların gölgeleri var Üstelik bilmiyorlar insansız olduklarını İnsanlarını yitirmişler de haberleri yok Dolaşıyor yerlerde gölgeler Hem de insan sanıyorlar kendilerini. Yazıt Bir adam vardı, Yaşamınca tek şey arardı. Bulamayınca kurtuluşu ancak çalışmaktı. Çalışmaktan, çalışmaktan, çalışmaktan aradığını bulamazdı. Bir adam vardı, hiç canı sıkılmazdı. Çalışmaktan, çalışmaktan, çalışmaktan sıkılmaya zamanı kalmazdı. Bir adam vardı, uykusuzluk çekmedi hiç. Başını dayasa taşa, uykuya dalardı. Çalışmaktan, çalışmaktan, çalışmaktan uykuya zamanı o denli azdı. Bir adam vardı. İnsanlar için ağlardı. Çalışmaktan, çalışmaktan, çalışmaktan gülmeye zamanı mı kaldı? Bir adam vardı. Hiç dinlenmedi yaşamınca. Çalışmaktan, çalışmaktan, çalışmaktan dinlenmeye zaman bulamazdı. İşini kimselere bırakmazdı. Kendi yazıtını bile kendi yazdı. Uzanıp buraya boylu boyunca, yorgun başını toprağa koyunca, uyanmamak üzere uyuyunca, ilk ve son kez dinlendi bütün, ama dinlendiğini artık anlayamazdı. Anıt Karşı gelme büyüklerine taş kesilirsin Bak nasıl yığdılar üstümüze taşı betonu Seni bana öldürttüler beni de sana Bizi bize kırdırtıp hepimizin adına adımız ki bilinmeyen asker O çok iyi bilinenler üstümüze bu anıtı diktiler Sakın sormayın yarattığımız tarihi bize Altından kalkıp da vermeyelim diye yanıt Üstümüze dikilmiş bu görkemli anıt ...bizi taş yapıp susturdular... ...ölümsüz olduk artık. <Gülüyor> Çocuklarıma, diyelim ıslık çalacaksın ıslık. Sen ıslık çalınca ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes... Kimse çalamamalı senin gibi güzel. Örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın. Senden önce kimse saymamış olmalı. Senin saydığın gibi doğru ve güzel. Hem dalgaları hem saymasını severek. De ki sinek avlıyorsun sinek. En usta sinek avcısı olmalısın. Dünya sinek avcıları örgütünde yerin başta. Örgüt yoksa seninle başlamalı. Diyelim zindana düştün bir ip al. Görmediğin yıldızları diz ipe bir bir, sonra yıldızlardan kolyeyi düşlemindeki sevgilinin boynuna geçir. Sanki ki hiçbir işin yok da düşünüyorsun. Düşün düşünebildiğince üç boyutlu, amma da düşünüyor diye şaşsın herkes, sanki senden önce düşünen hiç olmamış. Dalga mı geçiyor, düşler mi kuruyorsun? Öyle sonsuz, sınırsız düşler kur ki çocuğum, düşlerini som somut görüp şaşsınlar Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmemiş Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum. Derlerse ki bu işler bir şey yaramaz. De ki bütün işe yarayanlar... ...işe yaramaz sanılanlardan çıkar. Şiirin tam zamanıdır. 23 Mayıs gecesinin mutluluğunda... Silinsin bütün anılarım, Ki sen tek kalasın belleğimde, Lekesiz bir aklıkta. O gecenin sabahında öyle değil, Ya ölmeliyim ya öldürmeli, Kalemle yazılamaz, Ancak kanla yazılır, İşte şimdi şiirin tam zamanıdır. Karanlıklar saçan bir yıldızım, Gecenin zifirinde, ışıksız kapkara, zehir zıkkım, Nasıl öyle bir acı hiç duyulmamış, Bunca yıl hiç böyle olmadım Öldürmemek için ne seni ne kendimi Kanla yazılmalı bıçağın ucuna İşte şimdi şiirin tam zamanıdır Hasta bir yürek Kendi kendimi sürükleyerek Ben mi çağırdığımı sokak kedisini Sokulan mırıl mırıl göğsüme Saçlarını yüzünde gezdirerek Gözleri böcüm böcüm kapkara isteyince gelecek isteyince girecek Kanın sıcağında soğuk bıçak ılınır İşte şimdi şiirin tam zamanıdır Bir damla yakutça donmuş kan bir bıçağın gümüsü soğukluğunda parlar. Durur dalında kızıl gül goncasınca benimkisi sevmek ölümüne, yazgısı ölümcül öyle güzel. Bir Akdeniz sevisi sım sıcak, bir Balkan sevisi yaman mı yaman, bir Kafkas sevisi acı mı acı. İşte şimdi şiirin tam zamanıdır. Ne ölmeliyim ne de öldürmeli bu sonuncusunu da burada bitirmeli. ''Ucundan kan damlayan bıçaktan da güzel bir şiir yazıp tarih düşürmeli, her şeyin zamansız olduğu bu zaman işte şimdi şiirin tam zamanıdır.'' Yaşlı adama ninni. Öyle güzel bir yerine geldin ki yaşamın... ...sevgililer artık seni kandıramaz. Uyu yaşlı adam uyu. Kimseler seni uyandıramaz. Boşuna direnme yer çekimine. Karşı konulamaz. Seç güzel bir yerde uzan... ...toprak ananın kollarına. Kıskanma güzel sabah güneşlerini... ...sensiz doğacaklar diye. Uyu kayınında güzelliklerin... Görmeden bir daha hiç çirkinlikleri, Uyu yaşlı adam, uyu. Bacaklarına teşekkür et uyumadan, Taşıdılar diye seni bunca yıl, Sarıl kendine sarıl, Okşa kendini, sev kendini, Kalmamış seni senden başka bir sevecek, Hele en yorgun ellerini, Öp sağ elini öp, Gözlerine teşekkür et, Salt dünyayı gösterder diye değil, Bir de ağladılar bunca yıl, Teşekkür et her şeyine, Teşekkür et kendine. Çünkü hak ettin sonsuz uykuyu yaşlı adam. Diş dişe, göz göze, pençe pençeye, Dövüştün bilerek sonunda yenileceğini, En soylusunu verdin kavganın, Ölüme uyumak senin hakkın. Hadi derlerini toparlan. Ne gözün arkada, ne aklın geride kalsın. Her şeyi ve kendini koy yerli yerine. Uyu yaşlı adam, uyu. Yum gözlerini de kendi karanlığını gör ki, Sonra iç karanlığın bile olmayacak, Kapa kulaklarını kendi uğultunu dinle, Sonra o uğultu bile kalmayacak, Uyursan istediğin olacak, İşte böyle törensiz, merensiz işitensiz, görensiz, Bir varmış bir yokmuş masalı, Kim nerede ne zaman hepsi de giz, Haydi git yaşlı çocuğum yum gözlerini uyu, Uyusun da uyusun ninni, uyusun da hep uyusun ninni, uyusun da uyanmasın ninni, uyusun da küçülsün ninni, küçüle azala hiç olsun ninni. Ne güzel uyuyorsun yaşlı adam, azalıyorsun azar azar, kulakların biraz gözlerin biraz, gücün tükeniyor ağır ağır, sonun yorgunluğu bastırıyor. Öyle ağır ağır ki hiç ayrımsamadan, tükendiğinden habersiz. Bırakıyor seni dünya yavaş yavaş. Alışa alışa kendi yokluğuna, ne güzel ölüyorsun yaşlı adam. Uyusun da küçülsün ninni, küçüle küçüle azalsın ninni. Azala azala yok olsun ninni, başka canlar dirilsin ninni. Aziz Nesin aramızda. Hazırlayan Nesin Yayınları. Sunanlar Emine Özacar ve Ali Hancı. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.